Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Pehlil ve Yeşim Burul Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da bir senefli programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Programımıza haftanın yeni filmlerinden Maps to the Stars, Yıldız Haritası" filminin müzikleriyle başladık. Howard Shore imzasını taşıyor filmin müzikleri. Dinlediğimiz parçanın adı Blanket of Stars idi. Evet, telefon hattımızın öbür ucunda program ortağım Melis Behlil bize katılacak birazdan. Ee, ama ondan önce sizlere her hafta olduğu gibi iletişim bilgilerimizi aktarmak istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Sinefil programının e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com. Evet bu hafta 5 yeni filmimiz var vizyonda ee, birbirinden farklı tipti filmler oldukça ee, başka sinemadan da vizyona girenler var onlarla öncelik vererek başlamak istiyorum bizde de öncelikle festivalde izleme festivallerde izleme şansı bulduğumuz filmler ee, bunlardan bu hafta konuşacağımız ilk film Yıldız Haritası Maps to the Stars ee, yönetmen David Cronenberg'in son filmim ee, Cronenberg Ee, oldukça sıra dışı bir yönetmen ee, Türkiye'de de sinema severlerinin yakından tanıdığı filmlerini yakından takip ettiği bir isim ee, filmografisine baktığımızda çok farklı türde filmlere e, imza attığını görüyoruz çok farklı türde hikayelere ele alıyor Ee, dönem filmleri de yapıyor bazen daha dönem hikayelerini anlattığı şeyler de oluyor ee, edebiyat uyarlamaları da olabiliyor ama Kronan Berge filmografisinin en temel özelliklerinden biri ele aldığı konular ne olursa olsun onu hep izleyiciyi rahatsız edecek ee, ve önüne koyduğu ee, görüntüyü ve fasadı sorgulayacak bir biçimde yapıyor kim Ee, ...bu hafta vizyona giren yıldız haritasında da aynı şeyi yaptığını söyleyebiliriz. Ee, senaryosunu Bruce Wagner yazmış. Başrollerinde Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack, Olivia Williams, Evan Bird yer alıyorlar. Ee, en genel tabiriyle aslında bir Hollywood taşlaması bir Hollywood eleştirisi diyebiliriz ee, Hollywood'daki yaşam tarzlarını, insan tiplemelerini, karakterleri ve ilişkileri son derece acımasız bir biçimde de eleştiriyor ee, bu filmdeki performansıyla özellikle e, Julianne Moore'un ödüllendirildiğini ve çok beğenildiğini de altını çizelim ama bence e, geri kalan oyuncu kadrosunda da e, hiç ondan aşağı kalır yanları yok John Közak da çok başarılı. Hakikaten herkes çok iyi seçilmiş. Mia Wasikowska'nın canlandırdığı Agatha genç bir genç bir kız, genç bir kadın, büyük umutlarla Los Angeles'a gelişini görüyoruz. Ee, ...aslında insanların geçmişine dair çok da fazla bize veri vermiyor ama Los Angeles'ı o şaşalı bir cazibe merkezi olarak konumlandırıp... ...herkesin bir şekilde buraya rüyalarının peşinden gitmek için geleceğini öngörerek onu da bize e, agatayı bu şekilde çerçeveliyor ama... ...hani e, onun arkasında başka bir şeyler olduğunu hissetmeye başlıyoruz bir süre sonra... Ee, Agata o arada bir takım bağlantıları üzerinden Julianne Moore'un canlandırdığı artık ortayaşa gelmiş eski şöhretine kavuşmak için e, geri dönmesini sağlayacak böyle daha sanatsal bir filmde rol alma peşinde olan Havana adlı bir e, oyuncunun e, asistanlığını, yardımcılığını yapmaya başlı, başlıyor. Havana rolünde Julianne Moore gerçekten mükemmel. Son derece ben merkezci, dünyanın kendisi etrafında döndüğünü inanan, düşünen, öyle yaşayan, histerik ee, ve e, etrafında olan her türlü olayı, en büyük trajedileri bile kendisine fayda sağladığı sürece büyük bir mutlulukla kucaklayan türde e, bir insan. Bütün bunlar tabii Kronenberg'in o son derece... ...eleştirel bakış açısıyla yüzümüze birer tokat gibi çarpıyor film boyunca da. ve Zamanla Agatha'nın aslında bilmediğimiz bir geçmiş olduğunu öğreniyoruz. Ailesi, kardeşi. Çünkü bir taraftan da onların paralel hayatlarını izlemeye başlıyoruz. Onlar da Hollywood'da kendilerince başka türlü bir hayat sürüyorlar. Agatha'nın 13 yaşında bir erkek kardeşi var. O da bir çocuk yıldız... Ee, onların e, geçmişten gelen sorunlu ilişkileri O çocuk yıldızın yaşadığı, e, yaşadıkları ailesiyle olan ilişkileri Dolayısıyla Maps to the Stars yıldız haritası Kronenberg'in e, Hollywood'a e, en basit tabiriyle Kendi tarzında bir dil çıkartmasından ip çekmesi olarak da ifade edebiliriz Bu hafta başka sinema kapsamında vizyonda Haftanın bir diğer filmi ise, e, yine dikkate değer filmi ise e, Macaristan'dan geliyor. Kornel Muntruçko yönetmiş. E, bu da bizde e, film ekiminde yapmıştı Türkiye galasını. Kan'ın belirli bir bakış bölümünde de en iyi e, film ödülünü kazanmıştım. E, Beyaz Tanrı, Feheristen. Ve... Bir köpek ve bir çocuğun ilişkisinin e, hiç tahmin edilmeyecek boyutlara varmasının hikayesi bu da. 13 yaşında Lili adlı bir küçük kız e, çok sevdiği köpeği Hagen'den ayrılmak zorunda kalıyor. E, Lili'nin annesi ve babası ayrı. Annesi bir seyahat için e, bir süreliğine e, şehirden ayrılması gerektiğinde bir süre... ...babasıyla yaşamak zorunda kalıyor ve o süreçte e, köpeğini tutamayacağı e, bir durumla karşılaşıyor. Babası da zaten, babasıyla ilişkileri de sıkıntılı. E, ve sonuçta hani bir şekilde babası köpeği evden atıyor. E, ama Hagen ondan sonra yani köpeği Lili'nin köpeğinin başına gelenlere tanık oluyoruz. Bu birazcık da hani Türkiye'de dahil modern toplumlarda... Hayvanlara nasıl davrandığımız, onlara ne yaptığımız üzerine de sorgulatıcı bir film. Ee, tarz olarak oldukça ana akım çekilmiş bir film bir taraftan. Hani köpek ve çocuk ilişkisi üzerinde biraz hani böyle gözünüzün önüne lasivari bir şey gelmesin. Ee, birazcık bunu bence postmodern lasi olarak da düşünebiliriz. Ee, çünkü Hagen'in başına çok kötü şeyler geliyor. Evet bize biraz dünyaya köpeklerin perspektifinden, bakış açısından bakmamızı da yönlendiren türde bir film. E, aksiyon dozu da oldukça yüksek diyebiliriz. E, ve e, bir süre sonra Hagen ve arkadaşları başlarına gelen ve bütün bu çektikleri insanların medeniyetin, bu sözde medeniyetleşmenin elinde çektikleri sonucunda insanlardan öc almaya karar veriyorlar. E, ve belki de bu vahşeti durdurabilecek tek kişi de Küçük Lili oluyor. Evet Beyaz Tanrı da bu hafta vizyonda başrollerinde Sofia Sotta Sandor Sotter, Lili Harvalt e, yer alıyorlar filmin. E, çocuk filmi değil onu baştan altını çizelim. Bence çok küçük yaşta çocukların özellikle de götürülmemesi gerekiyor. Oldukça vahşi sahneler var. E, şiddet içeren sahneler var. E, ama kimileri tarafından enteresan bir tür denemesi olarak da düşünülüyor. Evet. Bence birazcık e, yani daha ana akım konvansiyonlarına yakın türde bir film diyebiliriz Beyaz Tanrı'yı. Köpeklerin gelip insanlardan intikamlarını alma hikayesi. O da bu hafta vizyonumuzda. Bu hafta bir de bir başka aksiyon türünde filmimiz var. Taken 3 It Ends Here. Takip 3 Son Karşılaşma adıyla bizde de vizyona giriyor. ...bir adından da anlayacağınız gibi... ...Devam filmi, ilk iki takibi de izlemiştik... ...Taken'ı, hatta ikincisi... ...İstanbul'da geçiyordu... ...üzerine daha uzun uzun konuşmuştuk... ...bu da... Olivia Megaton'un çektiğim... E, ...Luke Besson'un yapımcıları ve yazarları... ...arasında bulunduğu... ...Liam Neeson'un e, başrolünde olduğu... ...onun e, karakteri... ...Brian Mills üzerine kurulu bir seri... ...takip serisi... ...Brian Mills... E, Eski bir e, hükümet ajanı, Amerikan hükümeti ajanı e, böyle kara operasyonlarda kullandıkları elinden her türlü her türlü iş gelen adamlardan işte e, şey ne denir e, uzun damlulu silahlarla e, suikaste yapabiliyor patlayıcı uzmanı her türlü iş yapabiliyor. Hani bu işte tek adamlık e, tek adamların bütün orduları e, yok edebildikleri türden e, bir adamdı. Ama e, ilk filmden ikinci filme geçişte özellikle ikinci filmde de e, aşırı oryantalist ve e, taşıdığı izamafobik öğelerle de ciddi eleştirilmişti bizde de. E, takip üçü de, de aslında e, çok daha iyi bir yere gittiğini söyleyemeyiz. Gittikçe vasatlaşan e, bir aksiyon serisinden bahsedebiliriz. E, bu sefer... ...bundan önceki filmlerde hep ailesinin sevdiklerini korumaya çalışıyordu. Özellikle eski eşi ve kızı tehdidi altındaydı ve hep işte onlar kaçırılıyor ve bir şekilde onları kurtarma çabaları vardı. Bu sefer ise eski eşi öldürülüyor filmin başında ve bununla alakalı olarak bütün güvenlik kuvvetleri Brian Mills'in peşine düşüyorlar şüpheli olarak... E, dolayısıyla hani peşinde polis, FBI, CIA herkes onu yakalamaya çalışırken e, Burhan Beyazesi bu sefer geriye kalan tek kıymetlisi olan kızını koruma derdinde takip 3'te e, takip 3 son karşılaşmada inşallah o da sonu olur bu serinin diyelim. Şimdi bir müzik arası vereceğiz ve Beyaz Tanrı filminin e, filmin evreni içerisinde de çok önemli bir yere sahip olan müziğini dinleyeceğiz. ...bu listin Macar Rhapsody'si... E, ...iki numara... E, ...çünkü e, filmi kahramanla Lili... ...filmin içerisinde zaten... E, ...okul e, şeyinde... ...orkestrasında da bu parçayı çalışıyorlar... ...hatta orada son derece... E, ...sert de bir e, şeyleri var... E, ...hocaları var... E, ...müzik hocaları... E, ...bu parçayı çalışıyorlar ama onlar bu parçayı çalışırken... ...bir türlü bir doğallık... ...ve e, ruh gelmiyor parçaya... Ama filmin değişik yerlerinde bu parça tekrar kullanılıyor. Özellikle köpeklerin aksiyona geçtiği sahnelerde ve esas parça o zaman ruh buluyor. Şimdi listeden dinliyoruz. Macar Rhapsodisi 2 numara. <Gülüyor> Evet, dinlemekte olduğumuz müzik Franz Liszt'in ünlü Macar rapsodisi 2 numara. E, bu hafta vizyona giren Beyaz Tanrı filminde de e, önemli bir yer oynayan e, bir parçaydım. Hatta bu e, bestem Tom Vajjeri'nin de önemli bir e, episodunda yer alır. Hatta onun bir parçasını da filmde görüyoruz, Onda kullanıyorlar. Yönetmen çok zeki bir biçimde bu müziği farklı biçimlerde filmin farklı yerlerine Yerleştirmiş 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındasınız ve telefon hattımızın öbür ucunda Melis Behlil var. Merhaba Melis. Merhaba. Evet haftanın yeni vizyon filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz ve iki tane de yerli filmimiz var e, bu hafta. İkisi de iddialı yapımlar aslında. E, bunlardan ilki Türk sinemasının e, usta yönetmenlerinden Nesli Çölgeçen'in son filmi. Züğürt A, Selamsız Bandosu gibi filmleriyle hatırlayacağımız Neyse Çöl Geçen. bu sefer de yine senaryosunu kendi yazdığı Çalsın sazlar filmiyle karşımızda. Başrollerinde Caner Cindoruk, Engin Hepileri ve Belçin Bilgin yer alıyorlar. burada da aslında birazcık böyle hani kurgusal da bir oyunla zannediyorum geri dönüşlerle, flash Ee, bir klarnet e, ustası e, Mahir ve meyhane sahibi Barba iki yakın arkadaşlar. E, ikisinin aynı anda beraber aynı kadına aşık olmalarının hikayesi. Pavyon şarkıcısı Yasemin e, ve bu üçünün e, bu durumun bu üçünün hayatlarını nasıl dönüştürdüğü üzerine hem komedi hem dram tarafları olan Daha eski usul e, Yeşilçam e, filmlerini hatırlatan türde bir film çalsın sazlar. Evet, Belçin Bilgen de e, arkadaşların aşık olduğu, aşk üçgeninin ağzı objesi kadın rolülerine demek ki böyle bir e, iyice ısındı. E, diğer filmimiz de, e, BKM'den geliyor. Filmin yönetmeni Burak Aksak başrollerde Fatih Artman, Hande Doğan Demir tarık ünlü oldu defin yankut cengiz bozkurt erdal tosun e, kalabalık bir kadrosu var e, o da aslında bu e, klasik yeşilçam kalabalık kadro mahalle öyküleri e, tarzında bir film e, yılan erdoğan da var bu arada filmde e, genç bir dolmuş şoförü e, çekingen kendi halinde rıza adında bir gün karşısına Çok farklı bir kız çıkıveriyor ve e, tabii ki Rıza bu kıza aşık oluyor. Bir yandan da tabii mahallenin buna e, olan tepkilerini izliyoruz. Bu haftanın diğer filmi. Evet, e, filmi yazıp yöneten Burak Aksak daha önce Leyla ile Mecnun ve Ben de Özledim dizilerinin senaryolarını yazmıştı. Oradan biliyoruz. E, Fatih Artman ise Behzatçey dizisindeki ana karakterlerden biriydi. Anne Doğan Demir ise diğer başrol oyuncusu Güneş'i beklerken dizisiyle özellikle tanınmıştı diyebiliriz. Dolayısıyla daha ziyade böyle hani dizi Türkiye'deki televizyon e, sektörünün parlamış isimlerinin BKM ile yaptıkları işbirliğiyle ortaya çıkan bir iş diyebiliriz bana masal anlatma. E, o yüzden de hani enteresan e, bir şey olabilir seyirci yakalayabilir diye düşünüyorum. O haftanın bir diğer yeni vizyon filmi. Şimdi bir müzik arası vereceğiz ve e, vizyon dışında da e, çok enteresan gösterim programları var. Tabi bu hafta e, itibariyle müzelerde ve başka yerlerde. E, onlardan biri e, İstanbul Modern'de Başlayan Oscar'ın Yabancılarım en iyi yabancı dilde film kategorisinde Oscar'a aday adayı olan filmlerden oluşan bir seçki. Bunlardan biri de geçtiğimiz haftalarda bizde de vizyona giren Dardan Kardeşler'in İki Gün Bir Gece filmi İstanbul Modern'de de gösterilecek. Şimdi o filmde kullanılan parçalardan birini dinliyoruz. The Cousins'dan geliyor Kill Watch. Geeky Watch Geeky Watch Geeky Watch Geeky Watch, Geek, geely, watch. Geek, geely, watch. Aslında dinledik. Kill bu parçayı da vizyon filmleri dışında değişik gösterimlerimiz var. Onlardan biri de İstanbul Modernde Oscarın yabancıları programında. İzleme şansımız olacak e, iki gün bir gece filminde e, kullanılan parçalardan biriydi. E, şimdi e, bu alternatif gösterimleri size aktaracağız. Birazdan onlardan bahsedeceğiz ama onlara geçmeden önce bir de e, geçtiğimiz günlerde Paris'te gerçekleşen ve aslında hani şu anda hala devam etmekte olan son derece korkunç şeyler oluyor. Bununla ilgili olarak e, Siyah Sinema Yazarları Derneği'yi de bir e, açıklama yaptım. Benim ve Melis'in de üyeleri arasında bulunduğumuz saldırı düşünce özgürlüğüne başlığını taşıyor. E, açıkçası gerçekten e, bu kadar hani korkunç e, şeylerin e, şu anda... ...hatta şu anda yaşanmakta olduğu bir anda canlı yayında program yapmak da zor oluyor biraz ama... E, ...yine de bu duyurumuzu sizinle paylaşmak istiyorum. E, Metin şöyle. Paris'te Charlie Hebdo adlı mizah dergisine yapılan ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı... ...düşünce ve yaratma özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Tek işleri kalemleriyle düşüncelerini ifade etmek olan insanları öldürmek için üretilen hiçbir gerekçe kabul edilemez... Türkiye'de de benzer gerekçeler öne sürülerek bazı mizah dergilerine hedef gösterme girişimleri zaman zaman söz konusu olmaktadır. Mizah, sanat ve kültürün ancak özgür üretimle var olabileceğine olan inancımızı, fikir özgürlüğünün her zaman yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Siyah sinema yazarları derdi. Ee, bu... E Duyuruyla hani Charlie Hebdo'nun e, yanında olduğunu Türkiye'den pek çok e, sanat ve meslek birliği de duyurdu zaten. E, i̇ki gündür e, bu bildiriler de devam edecektir tahmin ediyorum. E, ve bir an önce Paris'teki bütün e, bu kriz durumlarının son bulmasını e, temenni ediyoruz. E, hayatını kaybedenlere yapıyoruz. E, Başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz bir yandan da. Evet, e, diğer alternatif gösterimler demişken İstanbul'da e, özellikle e, dün başlamış olan İstanbul Modern'de Oscar'ın yabancıları. Bu 22 Şubat'ta düzenlenecek e, Oscar ödül töreni oldukça yaklaşıyor. E, bu yabancı dilde en iyi film kategorisine aday adayı olan filmlerden oluşan bir seçki. Yani bu seçkideki filmlerin hepsi sonuçta aday olmadılar. Ama e, İstanbul Modern Sineması sağ olsun bunlar arasından e, gerçekten hoş filmlerden oluşan bir seçki yapmış. E, e, bunlardan en ön, en ön plana çıkanlar e, bu senin hani Rusya'nın adayı olan Leviathan, e, İsveç'in adayı olan Tourist, Force Majors e, özellikle onları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Öbür taraftan Afrika sinemasının önemli isimlerinden Abdurrahim Sisako'nun Timbuktu filmi ise e, Mali'de şeriatla yönetilen bir köyün sakinlerinin yaşadığı dehşeti anlatması açısından bence çok anlamlı bugün hani özellikle de e, izlenmesi gereken bir film. Ayrıca geçtiğimiz hafta bizde de e, Türkiye'de de vizyona giren Gürcistan yapımı Mısır Adası E, filmi de başrolünde İlyas Salma'nın yer aldığı film e, son aday listesine de kaldı ve e, bence Oscar'larda e, şeyi de e, kazanma ihtimali olan filmler arasında da yer alıyor yabancı dilde en iyi film Oscarını o da bu e, şeyde e, program çerçevesinde gösterilecek olan filmlerden. E, <gülüyor> Önümüzdeki hafta başlayacak bir diğer program var e, Peramüzesinde, ama ona geçmeden önce bugün e, bir film gösterimi var, ondan bahsetmek istiyorum. TMO Mimarlar Odasının düzenli yaptığı e, belgesel gösterimleri çerçevesinde e, bugün hem e, işte Bizim programımızın hemen sonra 17'de ve daha sonra da 19'da iki seansta Le Corbusier ve Hindistan belgeselini gösterecekler. Manu Rebaz'ın yönettiği 2000 yapımı bir belgesel bu. Ee, Le Corbusier'in e, Hindistan'da e, yaptığı işler e, ve Hindistan'la olan ilişkisi üzerine çok enteresan e, bir e, belgesel çünkü Le Corbusier hani tüm zamanların en önemli en büyük mimarlarından biri olarak anılıyor ama pek çok sanatçının başına geldiği gibi kendi yaşadığı dönemde o büyük dehasına ve dahiyane fikirlerine rağmen Fransa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde pek de büyük projelerde yer alamıyor geri çevriliyor önerileri genellikle ama Hindistan on, o dönemde ona bir şans veriyor ee, ve e, Pakistan'ın başkenti Lahore'u kaybetmiş olan e, Hint pancaplarına yeni bir başkent e, yaratması, Çandirgarı, Çandigar'ı yaratabilme şansı veriyor. Ve bu proje üzerine bir belgesel bu da. E, bugün e, Tümop Mimarlar Odası'nda izleyebilirsiniz. Tümop Mimarlar Odası'nın yeri de Karaköy'de Kemankeş Caddesi numara 31'de. Evet haftanın dediğim gibi önümüzdeki hafta başlayacak olan bir diğer dikkat çeken programsa ise Pera Müzesi'nde. Pera Müzesi'nin de oldukça iddialı ve ilginç film programları var. Bu program ise hakikaten hayattaki en keyifli iki şeyi bir araya getirdiğini söylemek mümkün. Kahve ve sinema. Kahve bahane, sinema şahane başlığını taşıyor. Evet. Pera Müzesi'nde e, başlayan Kahve Molası adlı sergiye paralel olarak kahve temalı filmlerle karşımıza çıkan bir seçki bu da. E, Jim Jarmusch imzalı Coffee and Cigarettes, kahve ve sigara zaten e, hani bu konsept etrafında e, düşünebileceğimiz ilk filmlerden biri. O da yer alıyor bu program içerisinde. E, ama onun dışında Wayne Wang'in Ünlü e, yazar Paul ile beraber yapmış olduğu o iki filmlik çalışma Smoke ve Blue in the Face. O her ikisi de yer alıyor. E, Koyan Kardeşler'in son filmi geçen senenin bence en iyi filmlerinden biri. Inside Llewyn Davis'ın şarkılarını söyle. Yine e, onun çerçevesinde yer alıyor. Ondan sonra Straight to Hell Doğru Cehennem'e e, Alex Cox'un yönettiği oldukça kült bir film. Ee, o da yer alıyor Böyle sıra dışı bir western oda ama kovboyların bol bol kahve içtikleri bir western oldukça enteresan ee, seçkide ayrıca Filistin ve İsrailli yönetmenlerin kahve üzerine çektikleri kısa filmlerden oluşan kahve gerçek ve hayal arasında adlı e, bir film var bir de kısa bir animasyon var bir fincan Türk kahvesi adlı Nazlı Eda Noyan ve Dağhan Celayir'in birlikte yönettikleri Dolayısıyla hakikaten e, tadından yanmayacak bir program Pera Müzesi'nde sunulanda kahve bahane sinema şahane 14 Ocak'ta başlıyor. 1 Şubat'a kadar devam edecek www.peramuzesi.org.tr adresinden detaylara da ulaşabilirsiniz bu gösterim programının. E, şimdi bir müzik arası vereceğiz ve e, Coffee and the Cigarettes, Jim Jarmusch'un Unutulmaz filminde kullanılan parçalardan Birini de Nijas, Tommy James and the Chandales d'Angilio, Crimson and Clover. Ah. Jameson and Clover'dan böyle bir tadımlık dinledik. Tommy James and The Sean Lows'dan. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındasınız. Telefon hattımızda Melis Behlil. Program ortağım bizimle birlikte. Ve e, Ocak ayının bir diğer programında... ...aslında Türkiye sinemasında 2014'ü konuşmaya devam edeceğiz Melis'le. E, çünkü e, 2014'ün son günlerinde de... E, Bir, Türkiye Film Endüstrisi üzerine bir rapor beyinlandı. İkimizin oldukça önemsediği bir rapor bu. Birazcık oradaki bir takım verileri sizinle paylaşmak istiyoruz. Evet, bu e, Avrupa e, görsel, işitsel e, gözlem geliyor. European Audiovisual Observatory. Martin Kansler'in yazdığı 2004-2013 yılları arasındaki e, dönemi kapsayan bir rapor, Türk film Endüstrisi adında Aslında bu konularda zaten e, Yazılıyor çiziliyor Bir kısmı benim de yazdığım şeyler var e, Deniz Yavuz'un derlediği Kitap var fakat e, Bu raporda Bunun farklı yönleri Hepsi bir araya alınmış Hem üretim hem tüketim hem sinemaların durumları Hem seyirci sayıları O yüzden e, hakikaten e, İlkiye değer bir rapor Bu arada bedava olarak e, Online bulunabildiğini de söyleyelim obs.coe.int adresine girip arayabiliyorsunuz. Bu e, Council of Europe Avrupa Konseyi'nin e, görsel eşitsel e, enstitüsünde. ve Hakikaten e, hem Türkiye'de sinemanın nasıl bir atılım yaptığını hem de bunun aslında arka planında pek de e, konuşulmayan e, bir takım problemlerini dile getirmiş gayet e, kapsamlı bir rapor. Evet Evet dediğin gibi e, ve benim için enteresan olan şeylerden biri de bu raporun Türkiye'de farklı mecralar tarafından çok farklı biçimlerde de e, okuyuculara ya da izleyicilere sunulmuş olmasıydı. E, pek çok araştırmada olduğu gibi biliyorsun bu meta datalarda özellikle hani istediğin tarafını alıp istediğin gibi de sunabiliyorsun ya. E, evet. Mesela işte Türkiye Avrupa'nın en hızlı büyüyen ikinci büyük sinema pazarı başlığıyla sunulduğunda mesela... Oo, çok iyiyiz galiba hani çok iyi bir yerdeyiz çok iyi yerlere gidiyoruz gibi bir e, şey de e, izlenim de e, oluşabiliyor ya da Avrupa'da en yüksek ulusal pazar payı gibi bir başlık e, hani açıldığında a, hani çok iyi gibi e, şeyler konuşuluyor ama ya aslında bunlar iyi bunlar hakikaten yani bırak Avrupa'yı dünyada görülmeyen sayılar ama ama, zaten... <gülüyor> işte, ama dediğin anda zaten Bu biz sen biraz uzaklardasın ama Türkiye'de bu ama kelimesine çok takıldık. Çok fazla ama konuşuyoruz. Ee, ama dediğimiz anda ondan önce dediğimiz şeyler de aslında ciddi anlamda geçerliliğini kaybetmeye başlıyor. Daha doğrusu bağlamı başka bir yere kayıyor. Öyle demek lazım. Çünkü bu rakamları e, Türkiye'deki film endüstrisinin içinde bulunduğu yüksek yoğunlaşma düzeylerini göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekiyor değil mi? Evet yani raporun da söylediği benim de daha önce başka yerlerde yazmış olduğum evet müthiş bir şey var e, market işte pazar payı yerel filmler için. Ama baktığımız zaman her sene 3-5 bin bu yerli film pazarının %80'ini 90'ını domine ediyor. Geri kalan filmlerin ise %60 kadarı görüyor. E, olmadı. Yani 100 bin seyirciye bile ulaşmıyor ve e, geri kalan e, biletlerin işte %5'ini, %60'ı almış oluyor falan. Yani büyük bir çoğunluğu filmlerin e, tamamen sıfıra yakın bir e, gelir sağlıyor. O yüzden yapım şirketlerinin çoğu da tek film üretip kapanan Şirketler hı hı. hani öyle bir yerleşik endüstri izlenimini yaratıyor bu kadar çok. 108 film gösterime girdi bu sene. Yani 2013'te bitirmiş kentler ama 2014 daha da büyük bir sene aslında. Ee, ama o yani 108 filmin hı hı. hani tekizi iyi iş yapmıştır muhtemelen tam sayıları şu anda hatırlamıyorum ama ilk film yani film. aslında. Değil mi? Evet çok evet, ciddi bir kısmı da hani yapanları iflas ettirip işte bir süre daha dönüp artık reklamcılık mı yapıyorlar ne yapıyorlar neyle Paralarını kazanıyorlarsa bir de 10 sene daha o tarafa dönmelerine yol açacak öyle bir düzenli film seçme çekme gibi bir şey söz konusu değil kesin yani tepedeki 2-3 şirket hariç. Evet yani bunların yanı sıra ayrıca dağıtım ve gösterim alanındaki yoğunlaşmaya da dikkat çekiyor rapor. Çünkü bu iki alanda da Türkiye'de hakikaten hiç neredeyse telaffuz edilmeyen, sektörün önde gelen isimleri tarafından telaffuz edilmeyen bir yoğunlaşma söz konusu. Dağıtım konusunda çok ciddi bir yoğunlaşma söz konusu. Hani ekonomik anlamda kartel diyebileceğimiz bir şeye tekabül ediyor neredeyse. Gösterim alanında ise Daha tekel, monopoliye yakın bir yoğunlaşmadan söz etmek mümkün. Bu ikisi de aslında çok tehlikeli gelişmeler evet. sektörün sağlıklı işleyebilmesi açısından. Bunu şey de söyleyeyim bu geçtiğimiz Antalya Film Festivali esnasında Kültür Bakanlığı bir kitap çıkardı işte Türk sinemasının 100 yılı diye. Bir de böyle geleceğe bakan bir e, bölüm yazıldı ben ve Ahmet Gürat'a beraber yazdık onu orada biz bunları özellikle yazdık hani özellikle gösterimde e, dağıtımda çok ciddi problemler var tamam ne güzel la la la 100 yıl oldu işte sektör e, çok güzel pay alıyor pazardan ama e, sektörün %1 ve 2'si hadi diyelim beşi kazanabiliyor bundan geri kalanıysa seyirciye bile ulaşamıyor bunlar çok ciddi problemler. Evet, yani yazılıyor da okunuyor mu acaba? Bir de onu da sorgulamak gerekiyor zannediyorum bu süreçte. Evet, çok teşekkürler Melis. Böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Ee, Teknik Masada Ferye'de çok teşekkür ediyoruz. Ee, ve önümüzdeki hafta yeni bir sinefille görüşmek üzere. Iyi hafta sonları herkese. İyi seyirler. Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Pehlil ve Yeşim Burul